Sanat Hayat başlıyor. E, merhaba sevgili Noor Radyo izleyicileri. E, bu hafta bir konuğumuz var. E, konuğumuz Haydar Demirtaş. E, kendisini Hazır İstanbul'da yakalamışken e, programımıza konuk etmek istedik. Kendisi Mardin'de yaşıyor. Bir sinemacı, e, yönetmen. E, zaten kendisinden dinleyeceğiz. Ee, biraz onu tanıyalım kendi ağzından hoş geldin Haydar hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar ee, ben Haydar Demirtaş Mardin doğumluyum Mardinliyim ee, 2006 yılına kadar maratoncuydum ee, Mardin temsil ediyordum koşu maratonlarında ee, 2006 yılında Gençlik ve Kültür Evi'nde sinemayla tanıştım, hı hı. Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nde. Ee, orada açtığımız küçük bir atölyede BBC'den eğitim aldık. Hı. Aynı yıl e, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Mardin'de açmış olduğu Kent Film Evleri atölyesinde katıldım 3 ay. 3 e, ayın sonunda da e, İstanbul Kültür Üniversitesi'ni %100 burslu okumaya hak kazandım. Yani üniversite tercihi herhalde bu atölyelerin etkisiyle biraz oldu. Evet, evet kesinlikle. Yani şey de var, şimdi biz Haydar ile 2006 yılından beri tanışıyoruz aslında. Hani Gençlik Evi vesilesiyle hatta tanışmıştık. Hala Gençlik Evi'nde faaliyetlere devam ediyorsun herhalde. Evet, ben e, 2000 yılında Gençlik ve Kültür Evi tanıştım. Hı hı. E, şu ana kadar Gençlik ve Kültür Evi'nde gönüllü olarak eğitim veriyorum. Hı hı. Hani Eğitim hı hı. alarak başladım. Hı hı. Gönüllü yaptık. Şimdi de gönüllü sinema eğitim veriyorum. Hmm. Ya bu gençlik ev mevzusuna aslında bir daha dönelim. Hani hem biraz Mardin'de gençlerin bu sanatla ilgisi, ilişkisi ve nasıl imkanlar bulabildikleriyle ilgili. Hmm. Ee, şimdi biraz senle yine devam edelim. Kültür Üniversitesi'ni kazanıyorsun tam burslu olarak ve Mardin'den İstanbul'a geliyorsun. Yani ondan öncesine daha önce Mardin dışında çok uzun bir süre ayrılmışlığım, yaşamışlığım var mıydı? Yok, ilk defa o kadar uzun hmm. Mardin'den uzak kaldım. Hmm. Ee, ve işte e, öğrencilik yıllarında da belgeseller yaptı. İşte ilk belgeselimiz Gezicin hmm. Albant. Hmm. E, Son 2007 yılında, 2010 yılında babam tarih yapıyor. Hmm. E, 2013 yılında da misafir hmm. belgeselini yaptım. Evet, yani hatta şu an işte gündemde olan film. Peki hani. En son gelelim istiyorum misafiri filmine. Biraz ondan önce ilk yaptığın işler, <gülüyor> konulara nasıl karar verdin, seni etkileyen neydi? İşte babam tarih yazıyor da sanırım, yapıyor pardon. O da bir ödül almış mıydı, aday mı olmuştu Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. Biraz Hadi. onları da senden dinleyelim. Ee, şimdi üniversiteyi kazandıktan sonra bir e, çizgi yaratmaya çalıştım aslında Hı -hı. ekibimle beraber. Marindeki ekiple beraber. Hı -hı. Burada da işte e, proje danışmanım Hüseyin Kuzu ile beraber hı hı. burada çalışıyorduk ve Mardin'de çekimler yapıyorduk. Hı hı. Aslında şöyle bir dert peşindeyim, kalp olan zanaatlar ve kalp olan kültürler üzerine daha çok şu anda sinema yapmaya hı hı. çalışıyorum ve ilk çalışmamız da öyle oldu. yani Mardin'de son köy köy gezen bir nalbantın hayat hikayesiydi. Hı hı. Onunla başladık. Sonra işte babam tarih yapıyor. 2010 yılında. Hı. Babamın hayatı üzerinden yani kendi ailem üzerinden Mardin'in kültürlülüğünü hani çok kültürlülüğünü anlatmaya çalıştık. Filmde işte ailem var. Tamamen Hı. işte annem, babam, kız kardeşlerim, Hı. amcam. Var ama onun üzerinden bir de Süryani kültürünü anlatmaya çalıştık aslında hı hı. bir yandan da. E, işte yemek kültürü olabilir, e, vardı yani filmde. işte aslında Mardin'de eskiden e, bir imamla bir rahip aynı masada oturabiliyorlar hı hı. E, biraz vardı bu belgeselde. O da uluslararası 8 tane ödül aldı. Hı hı. E, 45 tane de resmi festivalde gösterildi. Hı hı. Çok yani hani başlangıç için hı. çok iyiden daha herhalde özel evet. bir şey demek gerekiyor buna peki evet. hani şey Mardin'den herhalde besleniyorsun ya. konu olarak beslendiğin açık ama hani onu oluştururken hissiyat olarak süreçte nasıl bir etkisi var Mardin'in senin için hı hı. Ee, yani Mardin'in kesinlikle beni beslediğini Biliyorum ve inanıyorum. Hı hı. Şu anda Mardin'de yaşıyorsun değil mi? Evet. İstanbul'da evet. bitti döndün Mardin'e. Evet. Yani İstanbul'da okul bitti ve sinemayı Mardin'de yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Aslında ekip olarak. E, Mardin'in kesinlikle beni beslediğine inanıyorum. Hı hı. Ve e, o Mardin'de daha çok üretken olduğuma da inanıyorum. Hı hı. Yani birebir hikayelere değerek, birebir hikayeleri yaşayarak yazmak ve çekmek e, kesinlikle daha etkili ve daha güçlü oluyor. Hı hı. Ee, mesela babamın hayat hikayesini şey yazdığım zaman İstanbul'da öğrenciydim ama e, senaryosunu e, Mardin'de yazdım. Hı hı. Yani orada daha gerçekçi, daha iç içe işte evet. babam da hani bunun böyle olması gerekiyor hı hı. diyordu yani hı hı. yazdığım zaman. Bir de olayların geçtiği değer aslında ve hem hani senin de seni sen yapan bir yer yani Mardin ki onun evet. dışında hani böyle e, be, benim çok sonradan tanıdığım bir yer Mardin ama böyle kafanı toplayıp da gerçekten kendine dönebildiğim bir yer de yani Mardin bir yandan da o yani açıdan belki biraz daha öyle bir işe yoğunlaşmak için de ideal bir yer olabilir yani. Kesinlikle evet. Buna inandığım için aslında Mardin'de sinema yapmaya verdim. Orada bir ekibimiz de var hı hı. yani. Biraz ekip, bir ekipten de bahsedelim hı hı. daha sonra. Yani hı hı. Da gençlik Evi ile biraz alakalı galiba o ekipte. Evet yani şu anda e, ekibimizin çoğu gençlik ve kültür evinde hani olan gençlerimiz hı hı. ve hı hı. arkadaşlarımız. Bu da e, bizim için bir artıdır aslında. Hı hı. Biz evet. de sinemayı öğreniyoruz yani. Hı hı. yani yapıyoruz ve öğreniyoruz, hı hı. öğretiyoruz da. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet. Yani orada bir sinema atölyesi her yıl yapmamız da bizim için bir gelişim sürecidir. Mardinli gençlerin de katılması ve üretiyor olması bu bizi de mutlu ediyor. Ya bir de müthiş bir yetenek var. Ama hani birileri gidip orada o insanlarla, gençlerle bir şey yapmadığı sürece de o yetenek yani hani vazo gibi falan rafta durur herhalde yani. Kesinlikle. Birilerinin bunu düşünüp gitmesi, bir de hani sen o gençleri tanıyorsun, yüreği çok iyi biliyorsun. Hani biraz da böyle onların dilinden, ruhundan anladığın için belki de o atölyeyi senin yapmak dışarıdan birinin gidip yapmasından daha farklı bir anlam taşıyor mutlaka. Kesinlikle mutlaka ve atölyelerin gerçekten ee... Daha üretken olduğuna inanıyorum. Hı hı. Atölyelerde üretim var. Hı hı. Hani tamam e, sinema eğitimi alan üniversite öğrencileri e, üniversitelerde hani çok üretim yaptıklarına ben inanmıyorum. Yani atölyelerin hı hı. daha çok etkili olduğuna. Yani maalesef da... üniversitelerin birçok bölümü için böyle. Evet. Çoğu üretime dayalı şeyler oluyor. Ama hani üretmiyorsunuz, öğreniyorsun teoriyi. Evet. Sonrasında bir üretim noktasına geldiğinde tıkanıyor, cesaretsiz kalıyorsun, bir şey çıkmıyor, işe şartlar el vermiyor, şehir koşturmacası diyorsun, işe başladım diyorsun. Ama hani üretim olması gerçekten bir yere ulaşması açısından da önemli bir yer. Evet, bir de atölyelerde usta-çırak ilişkisini yaşayabiliyorsun biraz. Hı hı. Bu üniversitelerde çok yaşanan bir şey değildir. Hı hı. Yani üniversitelerde en çok e, iletişim kurduğun proje danışmanındır. Hı hı. Ama atölyede olduğu zaman gerçekten bütün hocalarla iletişim kurabiliyorsun. Hı hı. Derdini anlatabiliyorsun. Ve kendini en yakın hissettiğin e, bölüme yani ya bu görüntü yönetmenliği de olabilir, bu yönetmenlik de olabilir, senaristlik de olabilir. Kendini yakın hissediyorsun ve zaman geçirebiliyorsun hı hı. atölyede. Beraber bir çay içebiliyorsun. Evet. O da aslında çay içtiğin zaman öğreniyorsun da. Çay içtiğin evet. zaman da aslında bir şeyler öğreniyorsun. Çünkü sohbet ediyorsun sinema evet. üzerinde. Ya şey gibi bir kurgu yok. Sabah okula gidiyorsun. Bir ders programı evet. var işte. Salı günü iki hoca ile birliktesin. Hı hı. Ondan o zaman öğrendin, öğrendin. İşte hani etüt saati bilmem ne falan filan. O zaman da hiçbir öğrenci gitmez zaten hocamın odasına. Hani onları biliyoruz. Kesinlikle. Ama öyle. dediğin gibi bir iletişim olduğu zaman çay içtiğinde de öğreniyorsun. Belki bir gün gidiyorsun birlikte bambaşka bir şeyler geziyorsun ediyorsun. Ama sonra orada aklında kalan Belki oturmenin konusu olabiliyor yani. Kesinlikle kesin. Evet o açıdan gerçekten orası için de verimli bir çalışma şekli. Ee, peki biraz daha senin filmlerine dönelim çalışmalarına dönelim son filmine dönelim. Ee, nasıl başladı nasıl karar verdin çekim süreci nasıldı nasıl bir ekiple çalıştın aslında hani bu biraz detaylı olarak senden bir dinleyelim. Yani bu ben Deryuzafaran manastırında küçükken her gün giderdim hı hı. ve orada zaman geçirirdim. Deryuzafaran manastırı da hani Mardin'deki e, sürüyenlerin Ortodoks evet. e, man manastır kilise işte bütün yapılarının içinde olduğu. Evet bir evet e, zaman geçiriyordum hı hı. ve orada e, Bay amcayı görüyordum tanıyordum kendisini. E, her zaman kapıda durur, dururdu ve biz e, Acaba niye duruyor? E, Korkuyorduk bir anlamdan da biraz. Ama işte 2010 yılında e, Kerim arkadaşımız var, Kerim arkadaşımız. Hı. Ona yani. da selam olsun burada. Evet, Şimdi o artık İsveç'te yaşıyor. Evet, e, bir akşam Mardin'de bir mekanda çay içerken e, o da geldi. Hı hı. E, haberleşmemiştik. E, bir durgunluk vardı kendisinde. 2010 yılında yaşadık bunu. E, Birkaç defa sordum ama cevap vermek istemedi. Bir süre sonra... Ya ben bugün... Bu nedenden dolayı, yani Bahe amcadan dolayı hüzünlüyüm ve... E, gerçekten çok hüzünlü duruyordu. İşte öğlen saatlerinde Bahe amca manastırın avlusunda herkesi toplamış. Annem beni niye almaya gelmiyor diyor ve ben o anda anladım ki... Bahçe Amca her gün manastırın kapısında annesini bekliyormuş aslında. Hı -hı. Hikayeyi 2010 yılında öğrendim. Bahçe Amcanın 76 yıldır annesini beklediğini o gün öğrendim Hı -hı. ve o akşam bu çalışmaya başladım ben aslında. Evet. O akşam hikayeyi düşünmeye başladım. Hı -hı. Ee, sürek... yani aslında hikayeyi bana çocukken başlamışsın da evet. o gece onun şeyi olmuş yani Kesinlikle. adım attığın akşam olmuş. Evet ve yani 2012 yılında çekim esnasında bir fotoğraf buldum. 16 yıl önce Bahay amcayla fotoğraf çekmişiz yani. Hı. Onu da gördüm. Bu ne demek? Bu aslında bir bağ vardı ama hikayenin e, bilinmemesi yani biz bilmiyorduk. Hı hı. 2010 yılında yazmaya karar verdik bu hikayeyi. Ve işte o zaman buçuklu... babam tarih yapıyor. Evet, Bitmiş bitmişti. Miydi? Bitmişti, evet. Değil mi? evet, bitmişti ve e, bu süreç iki buçuk yıl sürdü. Hı hı. Yani senaryoyu bitirme aşaması yaklaşık bir altı ayımı aldı. E, zaman geçirdim orada. Gerçekten gidip manastırda e, yatıyordum. Hani bay daha yakın olmak için, hı hı. kamerayı direkt götürüp yabancılaştırmamak için zaman geçirdim ve zaten altı aydan sonra bayağı amca ile bayağı bir samimi oldum. Hı hı. E, beraber çay içmeye başladım. E, Sana anlattı mı direkt peki yani bu tanışma evet. sürecinde hikayesini? Başta anlatmadı, başta gerçekten mesafeli davranıyordu. Ama bir süre sonra e, hani birbirimizi anlamaya başladık ve zaten derdini anlattığı zaman Heh tamam şimdi filme başlayabiliriz dedim. Hı hı. Yani anlat, kendi dilinden anlattıktan sonra hani ben yıllardır annemi bekliyorum dedikten sonra artık biz bu filme başlayabiliriz dedim kendime. Hı hı. Çünkü artık bir güven oluşmaya evet. da başlıyor orada. Ee, ve bu konuda da gerçekten Süryani cemaatine teşekkür ediyorum. Hı hı. Çünkü bir misafir olarak görmediler bizi. Hı hı. Ora, yani kendi eviniz gibi kullanabilirsiniz. Hissini yarattılar hı hı. bize. E, bu konuda işte süryani arkadaşlarımın hepsine ve Sayın Saliba Özmen'e çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ve sürecimiz başladı. İki buçuk yıl e, devam etti bu süreç. 2013 yılında, Mayıs ayında ilk gösterim Cannes Film Festivali'nde Short hı hı. Film Corner'da oldu. Hı hı. E, ekibimizin tamamı Mardin'den görüntü yönetmeni hariç hı hı. görüntü yönetmeni Türk ama Portekiz'de yaşayan bir e, arkadaşımızı o geldi. E, ve şuna inanıyordu. Yani bizim bu e, filme başladığımız anda, belgesele başladığımız anda bizim e, sabırlı olmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü Bayamca yaşlı bir hikayesi var. Büyük yani 76 yıl o manastırda annesini beklemiş. Biz 30 dakikadan 76 yıl nasıl anlatabiliriz? Evet. Bu bir sabır. sabır. Buna bir sabır gerekiyor. Hani, yani Bayi Amcanın taşıdığı bir yük var. O yükü evet. de paylaşıyorsunuz. Bir yandan hani kolay bir hikayeyle de haşır neşir değilsiniz yani. Yani bu konuda da ben zorlandığımı söyleyebilirim. Hani 30 dakikada Bayi Amcayı anlatacaksınız hı hı. ve e, Süryani cemaatinin çok önemli Hı -hı. olan bir kutsal e, mekanda canlı, evet. bir belgesel yapıyorsunuz. Hı -hı. Aynı zamanda süryani kültürünü de anlatıyorsunuz. Hı -hı. Aynı zamanda süryani ibadet biçimini de anlatıyorsunuz. Evet. Yemeğini anlatıyorsunuz, alfabesini anlatıyorsunuz. Hı -hı. Bu konuda e, dersimizi gerçekten iyi çalıştığımız için, Hı -hı. E, ben ekibime de teşekkür ediyorum bu konuda. Dersimize iyi çalıştığımız için bu filmin, bu belgeselin iyi olduğuna inanıyoruz. Hı hı. E, peki yani 30 dakika olmasına sen mi karar verdin? Önceden uzun olmasını düşündünüz mü? yoksa süreçte mi böyle oldu görüntüler? Mutlaka ki bir birkaç dakikalık, kaç saatlik görüntü vardı. E, evet, yani ilk başladığımızda ben 52 dakika düşünüyordum, hı hı. Ee, daha sonra e, 30 dakikaya kesin karar verdim, hı hı. Ee, tabii yapımcınla ve proje danışmanınla beraber karar verdik ki bu belgesel 30 dakika olmalı. Hı hı. Çünkü ben şu konuda biraz hassasım, hani bir film izlendiği zaman seyircinin çıkması demek bu filmin seyirciye değmemiş olması demektir. Hani uzun filme, karşı uzun belgesele karşı değilim ama eğer ben derdimi 30 dakikada anlatabileceksen hı hı. onu 35 dakika yapmanın bir anlamı yoktur evet. ee, bence. Yani biraz izleyici açısının herhalde sinema biraz bizde şey gibi hani uçurum yani ya Hollywood filmleri izliyor insanlar ya da işte böyle daha hani ağır ya belgesel oluyor ya sanat filmleri oluyor o da hani uzayabiliyor ama izleyici buna çok alışık olmadığı için. Daha ona hani hazır olamıyor o kadar uzun ee, bir filme yani. yani. Ne açısından seyirci düşünülerek yapılmış bu karar iyi bir şey olabilir. Kesinlikle yani. evet. biz düşünülerek e, bu kararı verdik 30 dakika olmasına. Hı -hı. E, tabii ki elimizde çok görüntü vardı gerçekten. E, Yaklaşık 32 dakikalık bir görüntü var. 32 saatlik pardon. Hı -hı. 32 saatlik bir e, görüntü vardı Hı -hı. ve biz bunun içerisinde 76 yılı nasıl anlatabiliriz diye. Çok ince elettik yani. Hmm. Evet. Evet. Ee, bir de süreçte sanırım fotoğraflar da çekildi set fotoğrafları. Ee, o nasıl oldu yani ekipte bir kişi tamamen bununla mı ilgilendi yoksa sen de çektin mi çünkü fotoğrafta çekiyorsun? Evet. Bildiğim kadarıyla. Sonra bu fotoğraflar nasıl değerlenecek? Bizim e, biz e, bu projeye başlamadan önce en başlamaya karar verdiğimiz anda. Yapımcımla, yani Yusuf Kurt'la beraber, hı hı. kuzenim kendisi. Hı hı. Yapımcımla beraber şöyle bir karar aldık. Biz Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey de yapmamız lazım. Hı hı. Ee, Bahre Amca özel bir e, adam, hikaye çok özel. Ee, biz de özel bir şey yapmak istiyorduk. Yani iki tane set fotoğrafçı arkadaşımız vardı fotoğraf çeken. Hı hı. Ee, biz bu set fotoğraflarından bir de galalardan önce bir sevgi yapmak istiyoruz hı hı. aslında. Yani bir otuz fotoğraflı bir setçi yapıp bir sergi yapmak istiyoruz sen yani set fotoğrafı. Yani set fotoğrafları sadece filmden kareler mi var yoksa sizin çalışma alanınızı gösteren kamera arkası fotoğraflarda var mı? Ee, kamera arkası daha çok aslında. Hı hı. Yani tabii ki Manasır'da var, Amca Amca'da var hı hı. ama daha çok kamera arkası var. Yani keyifli bir şey aslında. İzlediğiniz bir filmin o hani nasıl dilinde şey yaparsın ya kamera arkasına tıklarsın, böyle keyiflidir oradan görüntüler evet. görmek. Daha fotoğraflarda herhalde yapılan bir gösterimde, büyük bir gösterimde evet. bu fotoğrafları hı hı. da göreceğiz sürede. Evet. Peki yani şimdi gösterim bir geceline yapılıyor, yani fotoğrafların daha uzun sergilenmesi gibi belki ne film gösterilmiyorken kendi mekanda sergilemek gibi bir düşünceniz var mı Mardin ya da İstanbul ya daha karan evet böyle bir düşüncemiz de Euzafaran manastırında var biraz daha işte bir ay iki aylık bir süre orada kalmasını istiyoruz oraya ziyaret oraya ziyaret eden insanların o anlarını o anları görmesini istiyoruz o anlamda da hem Bahay amcanın hikayesini öğrenmiş olacaklar. Hı hı. Hem de bu çalışmanın bu manastırda olduğuna hı hı. Hani tanıklık edecekler. Filmin bir de bir festival hikayesi var. Yani festival yolculuğu var. Orada e, finalistlerden biriydi. E, o süreci biraz paylaşabilir misiniz de? Belki birazdan hani festivali de konuşmuş oluruz böylece. Yani e, ilk işte Cannes e, Film Festivali'ni düşünüyorduk. Hı hı. Short Film Corner bölümünde seçildi. E, sonra işte Diyarbakır Film Ahmet e, İtalya'da bir festivaldeydi. E, Uluslararası Doğu Film Festivali'nde gösterimdeydi. E, 50. Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel dalında e, finaldeydi hı hı. belgeselimiz. Tabii bu e, bizim için Önemli bir şey yani festivalin 50. yılı olması hmm. sebebiyle ve filmimizin de, yani belgeselimizin de orada e, görünür olması bizi mutlu etti tabi seyirciyle buluşması, en önemlisi aslında. E, bu konuda Alt, Antalya halkı gerçekten belgesellere çok yoğun e, bir talep vardı. E, bizim belgeselde bayağı bir yoğunluk vardı yani. Yani seyirciye değmesi bizi mutlu ediyor. Hı hı. Hani oradan ödül hı hı. almamış olabiliriz ama seyirciyle buluşması tabi bizi mutlu ediyor hı hı. bu konuda. Hı hı. E, yani bu seneki festivalden yanlışsam beni. Sanırım böyle şey e, oldu, yani her sene bir skandal demeyim de işte günden filmler dışında konuşulan mevzuları olur ya böyle. Aslında çok da filmlerle alakalı da bence hani işte Kürt sinemacılar, Kürt sineması, işte bu konular hep Kürtlerle ilgili. Sen de Mardin'de yaşayan ama Kürtçe olan bir Tabii, Kürtsün. Evet. evet. Ve hem hani sinemayla ilgileniyorsun. Bu bu mevzuyu nasıl değerlendiriyorsun? Ya yani biz ben festivali yakından takip ettim. Hı hı. Elimden gelince de film ve belgesellere daha çok yoğunluk gösterdim. E, tabii ki şöyle bir durum çıktı Altın Portakal'da. Hani bu festival Kürt filmleri festivali mi? Hı hı. E, diye bir şeyler konuşuldu orada. O da sebebi budur. Yani bir 10 e, film vardı uzun filmde finalist de bunun 3'te e, biri Kürt filmiydi. Hı hı. Aynı zamanda kısa filmde de öyleydi ve belgeselde de öyleydi. Hı hı. Ya, bu da Doğal olabilir yani. Türkiye'de bu kadar çok Türk yaşıyorsa ve Kürt genci varsa ve bu konuyla ilgileniyorsa yani bunu oranlamak etmek sayıyı vurmak şu kadarıydı falan o efendim diye çıkışlar. Kesinlikle öyle çıkışlar bence yanlış. Evet. Çünkü bu e, topraklarda yaşanmış olan bir acı varsa hı hı. bu sadece Kürtler olmayabilir. Evet. Yani bir Kürt yönetmen mevzusu Kürtlerle, Kürtlerle ilgili olmayan bir şey de çekiyor olabilir tabii yani. Ki, tabii yani. ki. Yani kendimi örnek verirsem ben bir Kürt yönetmenim. Hı hı. Ee, ama Süryani hikayesi anlatıyorum. Evet. Bahay amcayı anlatıyorum. Bahay amca Süryani. Hı hı. Ee, ama genele bakacak olursak bence e, yaşanan acıların, hı hı. Yani bu 1915 olabilir. Hı hı. Bu 90'lı yıllar olabilir, bu başka bir şey de olabilir. Evet. Yani sadece Kürtler üzerinden söylemiyorum Evet. Ermeniler üzerinden, Süryaniler evet. üzerinden, Aleviler evet. üzerinden, Araplar üzerinden, yani bunun bence e, seyirciyle buluşması lazım artık. Evet, Yani ki bu ülkenin biriktirdiği o kadar çok katliam, o kadar çok sürgün, o kadar çok daha adık olmamış, adını söylenilmemiş bir sürü vahşet var ki. Yani evet. bu kadar vahşetle zaten daha ne yazık ki yeni bir yüzleşme dönemine giriliyor. Konuşuluyor, artık bazı kelimeler yasak değil vesaire Çok doğal yani bunların bir filmin konusu olması ki birçok insan ulaşıyor zaten bu şekilde yani kaldı ki Kürtlerin yıllardır yaşadığı ve hala yaşamaya devam ettiği birçok konunun da filmlere konu olması çok doğal bir şey yani. Kesinlikle yani bunu hani e, her çekilen Kürt filmi veya her çekilen Ermeni filmi çok iyidir denemez ama Hı -hı. E, bence bu sinema dilini kullanarak Hı -hı. E, bütün süreçleri, yaşanmış olan acıları mutlaka beyaz perdede görmek gerekiyor bana göre. Ha bu çok e, iyi mi olmalı veya çok hani oskalık mı olmalı? Hayır. Onu da demiyoruz. Hmm. Ama biraz da hani sinema dilini kullanarak hmm. her şeyi göstermeyerek hmm. yani, e, sinema dilinin o kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Çok güçlü hmm. olduğunu. E, bunu örnek verecek olursak İranlı Kürt yönetmen hmm. Bahman Gobadi evet bir süreci anlatıyor, bir savaş sürecini anlatıyor. Ama filmlerinde silah var mı? Yok. Yok ne yapıyor? Sesi kullanıyor. İnsanları çok iyi yönlendiriyor. Hı -hı. Hikayeleri çok iyi kuruyor Hı -hı. ve başarıya, sonuçta başarıya gidiyor. Evet. Yani hani o dili de şimdi doğru söylüyorsun. O dili Kullanmanın şekli de farklı. Şimdi biz e, yıllarca roman filmlerinin neydi Çingeneler zamanı? Emrico Sirica. Emrico <gülüyor> <gülüyor> Sirica. Evet yani gördük ettik ama şimdi evet. orada da aslında romanlar bazen hani böyle sürekli oynayan eden, işte böyle resim olarak da e, belki biraz hani göze batan şekilde de verdi. Yani <gülüyor> şimdi dönüp baktığında, karşılaştırdığında belki biraz sorgulayabiliyorsun. Hani bu evet. anlamda sinema, işte silahı göstermemek, savaşmamak da başka bir türlü anlatıyor. Belki etkisi çok daha fazla oluyor. Kesinlikle, kesinlikle yani. Bence de sizin dediğiniz çok doğru. Hı hı. Ee, yani silahı göstermemek bir şey... Yani biri, biri ölecekse, evet. silahı göstermemek, öldür, göstermeden öldürmek daha çok etkili olduğuna evet. inanıyorum. Evet. Yani bununla ilgili bir e, örnek verebilirim hani kısa film üzerinde. Hı hı. 2006 yılında çekilmiş olan Silva. Gölge ve Rüzgar Kısa filmi. Hı hı. Ee, evet diyorsun ki bu bölgede bir savaş yaşanmış, evet. bir şeyler olmuş. Ama bunun sinema dilini kullanarak anlatmak filmi ne kadar güçlendiriyor. Evet. Fi, yani Bir Kürt meselesini anlatıyorsun ve Kürt meselesini, sinema dilini kullanarak dünyanın e, diğer ucunda yaşayan bir insanla buluşturuyorsun evet. filmini. Yani bir yandan da sen zaten savaş karşıtısın. Ya orada bir savaşı anlatıyorsun ama savaşın kötü olduğunu anlatırken savaş görüntüsü kullanmıyorsun. Çünkü hani bu dönemde de artık şey de var yani görsel o kadar çok hayatımızın içinde ki. Ama gördükçe mesela haber fotoğraflarında özellikle buna hiç dikkat edilmiyor. Evet. Ya da işte hani bir takım savaş fotoğraflarında kan görüyorsun, ölü görüyorsun ve gördükçe ya siyahı bile görmek gördükçe bunu kanıksıyorsun, normalleşiyor senin için. Artık bir Ölü fotoğrafı gördüğünde yani önceki kadar vurmuyor seni, önceki kadar etkilemiyor. E git gide de aslında ölümü de normalleştiriyorsun kendi içinde fark etmeden bilinçaltında. Dediğine katılıyorum 90'lı yıllarda köyü yakılan bir insanın hı hı. 2013 yılında bir filmini yapacaksan o köyün yakılışını ona göstermeyebilirsin. Evet. Ama o duyguları yaşatabilirsin evet. onlara. Yani o köyün yandığını bir daha niye gösteriyoruz ki ona? Evet. Zaten yaşamış birebir. Evet. Ama sadece orada yapacağın şey, e, kendi sinema dilini kullanın, o duygu ona aşılamaktır. Hı hı, evet. Doğru gerçekten. Ee, yani bir, şu konu, bu konuyla ilgili bir şey daha, hani bir sürü gencin, ya da işte hani daha büyük yaşlarda, daha küçük yaşlarda, bir kere ellerinde çok hikaye var. Yani hani bu, bu hikayeler de çok böyle yeni YouTuber cinsel hikayeler değil yani ağır acı hikayeler acısı kolay kolay geçmeyecek hiç geçmeyecek hikayeler ve bir gencin bu hikaye yani bu acıları e, kendi içindeki kine nefrete dönüştürmek yerine bununla yaşayıp düşünmek yerine bunu bir anlamda hani içinden aslında atarak kusarak sinemaya konu etmesi de başka bir İyileşme süreci belki. Hem birilerine bunu anlatmak. Bak ben bunu yaşadım yani. Benim evimden çıktı bu hikaye. Yan komşumdan çıktı. akrabamdan çıktı demek. Hem de içinde onu tutmaması demek gibi geliyor bana. Bunu yani sen belki daha iyi yorumlayabilirsin ama. Yani şunu ben hep şunu söylerim. Hani bu acıları yaşamış bir gencin veya gencin ailesi e, sinema, edebiyat, tiyatroyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsa çok da çevresinde çok da uzaklarda hikaye aramıyor Aslında evet. birebir ailesinin yaşamış oldukları birebir babasının amcasının annesinin ve abisinin yaşamış olduğu hikayeleri alabiliyor hı hı. Bu da aslında e, mutluluğu uzakta arama derler yani evet. hani bu da şöyle bir şey oluyor yapmak istediğini uzakta aramıyor aslında evet. Bununla ilgili bir kitap da yazabilir Belki hı hı. bir şiir yazabilir ama dediğin gibi içinde bulunan o bukteyi hı hı. bir anlamda çıkartıyor. Evet, çıkartıyor. Yani evet. şey var, 1915 sonrası Ermeni Edebiyatı'ndaki yazarların çoğu öykülerinde, romanlarında kendi hayatını anlatıyor köyünü anlatıyor. İşte sonra e, e, soykırımdan sonra soykırımda yaşadıklarını, ondan sonrasını, varlık vergisinin başlarına gelmesini anlatıyor. Hani birçoğunda konu olarak şeyi görmüyorsun. Kurmaca ya da işte günlük yaşantı, başkalarının yaşantısı falan değil. Çünkü adamı yaşıyor. Ve bunu romanlaştırıyor. Bunu öyküleştiriyor. Bundan bahsediyor. Kesinlikle işte o da birinci ağızdan duyuyor. Evet. Çünkü annesi yaşamış. Evet. Çünkü babası yaşamış. Evet. Yani en uzağına ne oluyor? Dedesi oluyor. Evet. En uzağından bahsediyoruz evet. yani. Aynen. Ee, bu da bence olmalıdır. Hı hı. Yani dünyanın neresinden olursa olsun, hı hı. bunların yapılması lazım. Yani İran sinemasının e, şu anda güçlü olması, yani niye güçlüdür? Çünkü e, benim topraklarımda yaşanmış hikayeleri yapıyorum diyor, hı hı. yapıyor ve başarıya gidiyorum. Evet. Yani bu konuda müzik de öyle yani İran'daki müzik anlayışı, resim anlayışı, şiir anlayışı, sinema anlayışı bu konuda çok güçlüdür. Ee, ya yani biraz daha sinemaya dönersek kült sinemacılar ve genel olarak genç sinemacılar özelinde destekleniyorlar mı? Yani çok proje yapmaya çalışan film çekmeyi en başından bir kere öğrenmeye çalışan bir sürü insan var merak olup da destekleniyorlar mı yoksa hani artık böyle ya tamam diye geçiştiriliyorlar mı nasıl bir şey var ortam var yani bu konuda e, Kültür Bakanlığı'nın Hı -hı. desteği oluyor bazı Hı -hı. tabi bazı projelere ama genelde işte e, bir sinema arkadaş yani bir sinema yapmak istiyor Hı -hı. bir genç e, çevresindeki insanlardan yardım, yardım alıp yapmaya çalışıyor aslında kısa film yani Türkiye'de maalesef kısa filmin böyle bir durumu var. E, Tabi hele hele bölgede yaşıyorsan, imkanların kısıtlıysa, e, bir tane hani, ailenin de durumu çok iyi olmayınca Hı -hı. ve işte bir kürt genci sinema yapmaya çalıştığı zaman e, bir iki defa bence düşünüyordur yani. Evet, onu. Bir kere dezavantajlı başlıyor Hı -hı. yani çünkü hani Dediğim gibi şimdi Kürdistan'da bir kere <gülüyor> düşünüyor adam iki defa bunu, tabii, tabii. düşünüyor çünkü bir sıfır imkan olarak da evet. geride başlıyor tabii, yani. Tabii ki. Ama bu konuda da yani şuna inanıyorum ki artık teknoloji biraz gelişti evet. ve kameraya eskisi gibi hani 5 yıl, 10 yıl öncesi gibi hani kamera insanlara çok uzak değildir. Evet. Evet. Şunu biz gençlik ve kültür şunu yazışıyoruz Mardin'de. Ee, hani bir genç gelip artık kamerayı alabiliyor evet. bizde. E, tabii ki bizim e, burada yapmamız gereken şey teşvik edip yardımcı olmaktır evet. onlara. Hani öncülük yapmak bir anlamda. Hı -hı. Hani hocalarımızın bize yapmış olduğu öncülüğü de bizim onlara yapmamız. E, çünkü hani bölgede yaşıyorsun. Evet. Evet. E, dediğin gibi Buradaki imkanlar, İstanbul'daki imkanlar orada yoktur hı hı. ama inanıyorum ki orada da üretim olacaktır evet. daha fazla. Bir de şey de var şimdi mesela önceden sinema, kamera böyle daha pahalı, daha... yine çok pahalı yani bir sürü teknik ekipman vesairesi ama şimdi böyle telefonla falan da çekme imkanı var. Hatta böyle telefonla yaptığım projeleri fon sağlayan, yarışmalar açan falan duyurular da arada hani görüyoruz. Belki bunlar da teşvik ettiği şeyler olabilir tabii ama hani en başında bir kere destek görmesi gerekiyor. Mutlaka yani. hani, yani hani Kültür Bakanlığı'nın mutlaka bu konuda evet. hani şu ayrımı bir kere yapmaması lazım. En son bir açıklaması ee, vardı, biz seninle geçen bir konuştuğumuzda bahsetmiştik. Evet, evet ben yani üzerine... öncelikli Heh. filmlerin Hı -hı. E, İslam üzerine olan filmlerin olması Hı -hı. Yani gibi bir şey. Yani şimdi açılacak bu açıklama ee, değil yani. Evet, böyle, böyle. A, yani şöyle olması lazım aslında, kesinlikle ve kesinlikle Kürt, Alevi, Ermeni, Türk ayrımı yapmadım. Arap Hı -hı. ayrımı yapmadım. Hı -hı. Ve bu jürilerin, e, jüri üyelerinin, e, hani şey bakmaması lazım hani tek gözle bakmaması Hı. lazım. İki gözle bakmaması lazım. Ki pozitif ayrımcılık bile yapılabilir yani bu noktada. Hani ayrımcılık yapmadan diyorsun ayrımcılık yapılacaksa eğer pozitif Hı. ayrımcılık yapılması yani, lazım yani. Yani işte dediğim gibi en e, açıklayıcı örnek hani tek gözle bakmaması Hı. lazım Hı. projelere. Hı. İki gözüyle bakması lazım. Hı. Yani şimdi biz ekipten, hani yardımdan bahsettin. Senin ekibin, hani az önce dedin yapımcım, kuzenim, kardeşin çalıştı galiba. Başka bir kuzenin sette çalıştı. Hani ekipten biraz evet. o şekilde bahsedersen hani, belki bu biraz da hani birbirini destekleme ve nasıl oluyor bu işler konusunda? Biraz umut verici olabilir yani. Evet, yani gibi. bu konuda gerçekten e, biz şanslı olduğumuza inanıyoruz. Hı hı. Yani işte ben senaristlik yönetmenlik yaptım. Bu son filmimizden bahsedecek olursa, evet. e, yapımcım Yusuf Kurt kuzenim, hı hı. E, yardımcı yönetmenim kardeşim, hı hı. Onu da ismini de söyleyelim e, Hasan, Hasan. Evet. E, işte set amiri <gülüyor> e, işte kamera arkası afiş tasarımı Fırat, hı hı. E, organizasyon Gültekin, hı hı. E, sesçi yine Ahmet kuzenimiz, hı hı. Yani totale baktığın zaman 10 kişiden, 9 kişisi aslında birinci dereceden akraba. Evet, bakıyor. Ailecek bir sinema evet. şey olmuş yani. Ee, ama şunu niye yapıyoruz? Hani Mardinli bir gencin Hı -hı. hani bu ekibe katılması lazım artık. Evet. Yani bunu e, işte Mardin'de Gala yaptığımız zaman mutlaka hani biz bir aileyiz şu anda. Gerçekten çekirdek bir aileyiz hı hı. filmin ekibi ama bunun ailenin biraz daha geniş olması lazım hı hı. yani bir Kızıltepe'den bir Midyat'tan bir hı. Ömerli'den bir Nusaybin'den gencin de gruba katılması evet. çok daha verimli olacak. Yaray şey denendi mi ardında dışarıdan birileri gelip işte festivaller hazırlayıp evet. bir mekan olarak ben tamamen öyle görüyorum hı hı. yani İstanbul'da bir salon tutsa ya da Ankara'da bir salon tutsa daha farklı olmaz bir mekan hı hı. olarak. Mardin'i seçip sonra da Mardin'de hani festival yapılıyor gibi ya da işte ne her neyse organizasyon yapılıyor gibi ama sen bunun içine yereldeki genci katmadan, onlara bir şey bırakmadan ya da hani yap bir önce o sonra da ki siz bunu devam ettirin ki Gap Genç Festivali yapıyorsunuz mesela yani hani gençlik olarak bir örneğin. Yani şu e, proje danışmanım Hüseyin Kuzu biz onunla koridorda yürürken, kahve içerken, çay içerken her zaman konuşuyoruz. Konuştuğumuz konulardan biri de Mardin'de yapılan etkinliklerin. Hı hı. Bu işte film festivali olacaksa, hani e, 15 gün içerisinde yapılan bir film festivali bence doğru bir film festivali değildir. Evet. 15 gün içerisinde yapılan bir tiyatro festivali. Herhangi bir evet, etkinlik olan 15 günde yaptığın şey bir evet. kere haydar zaten onun başvurularını çağrısını açsam orada o organizasyonu yapan hiçbir genç ne filmleri görme, eleme, bakma, seçme konusu yani hani hangi sürecine yer alıyor ki sandalyemi taşıtacaksın sen sadece yani oranın içinde dahil ettiğini insanın. Şöyle olmalı Hı -hı. bence Hı -hı. hani bir festival bir kentte oluyorsa özellikle bölgede bunun ben yıllarca şunu söylüyorum. Ee, Diyarbakır'da yapılacaksa bir film festivali Mardin'de, Nusaybin'de, işte e, Antep'te yapılacaksa bir gün bu açılış filminin yerelden birinin olması evet. lazım. Bir gencin kısa filmi olabilir. Evet. Bir gencin ilk uzun metrajı olabilir. Evet. Yani Diyarbakır'da uluslararası Diyarbakır Film Ahmet Film Festivali yapılıyor. O açılış filminin Diyarbakırlı bir gencin filmi olmalı evet. bence. Bu neyi göstermiş olacak? Bu festivalin aslında yereldeki gençlere değmiş olması lazım, halka değmiş olması lazım ki bu olsun. Evet. Yani üretim başlayacak evet. ve onure edilecek orada o genç ki gelen abilerinden bir şeyler kapacak. Evet. Belki gelen abileri onun ikinci projesini hayata evet. geçirecek. Senin geçtiğin süreç de benzer bir süreç. Evet. Yani oraya gitmiş. Ve hani bir şeyleri amaçlayan bir atölyeyle başlıyorsun yola, o evet. seni yönlendiriyor, okulunu okuyorsun <gülüyor> ve devam ediyorsun şimdi yani. Evet, en açık örneği bu yani. Evet. Gençlik Evi hani bu anlamda nasıl işler yapıyor? Biraz ondan Hı -hı. gençlik evinden de bahsedelim. Ee, gençlik Evi, Mardin Gençlik ve Kültür Evi 2000 yılında kuruldu. Hı -hı. Bölgenin 9 ilin ilk gençlik ve kültür evi. Hı -hı. Başbakanlık kapıda arasında bakın. Kalkınma İlerisi'nden fonunu alım e, GAP. Bu dokuz ilimizde var. E, Gençlik hemde verilen bütün kurslar ücretsiz ve gönüllü yapıyorum. Hı hı. Ve e, aslında e, kurs eğitmenleri de atölye yürütücüler yine evet. bölgeden insanlar var. Tabii, tabii, tabii. Mesela ben e, kısa film atölyesi yapıyorum. Fırat görsellik tasarımla ilgili bir şeyler hı hı. veriyor. Bunların hepsi gönüllü oluyor. Evet. İşte folklor eğitimimiz var. Ferhanda geliyor orada bölgenin hı hı. oyunlarını gönüllü olarak aktarıyor, hı hı. öğretiyor. Hı hı. Ee, yani bunun yanında işte bir de festivaller yapıyoruz, hı hı. projeler yapıyoruz, Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Hı hı. Ee, Gençlik ve Kültür Evi'nin kurmuş olduğu yani gençlerinin kurmuş olduğu Gençlik ve Kültür Derneği'miz var. Hı hı. Yani biz onu kurduk. O da e, Avrupa Birliği projelerinden gençlerin yararlanması için hı hı. bir dernek kurduk. Hı hı. E, i̇şte bu sene altıncısını yapacağımız GAP Genç Festivali var. Hı hı. E, her yıl bir ilde yapıyoruz. Evet. Bir önceki yıl e, Adıyaman'daydı. Adıyaman'daydı. E, İlki Mardin'deydi. Evet, İkincisi Mardin. Batman'daydı. Hatta çok kötü bir olaya denk gelmişti evet, değil mi? Evet. evet. Ve, e, işte maalesef bir katliamamıştı evet, Bilge, Bilge Köyü ve biz e, ilk defa, yani Yusuf arkadaşın e, hani başlamış olması bu projeye ve iki gün kala böyle bir olayın yaşam, yaşanması bizi tabii ki üzmüştü. Evet, ama ki. o festivalin yapılması ve bu iradenin gösterilmesi, o mevzuya tepki yani protestonun yapılması Hı -hı. vesaire çok önemli evet. bir mesajdı yani. Tabi tabi yani dokuz gençlik evinin il hastalarının üstlenmiş olduğu bir festival bu. Evet. Hani Mardin'de başladı Hı -hı. ama tüm gençlik evleri e, bu, bu festivale sahip çıkıyorlar Hı -hı. ve ilk defa e, gap genç birinci gap genç festivalinde Hı -hı. bütün gençler siyah tişört giyip Mardin'de ilk defa bir yürüyüş yapıyorlar, bir protesto ediyorlar hani bu olay karşı Hı -hı. E, bu festival işte devam etti. Bu sene altıncısını yapacağız. Mardin, Batman, Gaziantep, Siirt, Adıyaman'dan sonra bu sene de e, Şırnak'ta yapacağız. Hı -hı. E, bu tamamen gönüllülerin desteğiyle yürüyen bir festival aslında. Hı -hı. Yani 2000 genç, 1500 2000 genç gencin eee gelmesi Hı -hı. Ve Onda, yine gençlerin gerçekleştirmek Kesinlikle. İşte. Bunun da en büyük e, öncüleri 9 gençlik evidir. Tarihleri belli mi en azından e, ay olarak? Her sene Mayıs ayında yapıyorduk. Ama bu sene e, sanırım tarih değişecek. Hı hı. Daha ona karar vermedik. Hı hı. E, işte her sene Mayıs ayında yaptığımız için yağmur yağıyor. Ve hı hı. işte 1500 gencin futbol sahasında, çadırlarda kalması. Hı hı. Yağmurdan sonra sıkıntı oluyor. Hı hı. Evet, genç, ge şey, gap genç zamanı yine zaten onu duyurur. Yine haberini evet, yapar. Evet. Konuşuruz zaten seninle de. Ee, peki hani Haydar'ın bundan sonraki planladığı şey nedir? İllaki var da bir şu an bir çalışma. Evet yani misafir belgeselinden sonra şimdi yeni projelerimizde hazırlık yapıyoruz. Yani hı hı. E bir Ocak ayında başlamak istediğimiz biz bir çalışmamız var. Hani şimdi söyleme. Sipriz olduğu için evet, evet. sormamam evet. gerektiğini Şimdi anlıyorum. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi söylemeyeyim ama Ocak ayında başlamak istiyoruz evet. ona. Ve hani işte, haberim var da yokmuş gibi. Yapıyorum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Söylediğinizi ya geçen <gülüyor> vardığında. <gülüyor> Doğrudur. Ee, biz işte hani e, bu süreçlere artık yani Mardin gençlerini de katıp yeni çalışmalar yapmak istiyoruz. Hı. Evet, Haydar, çok teşekkür ederiz. Hani benim için de 2006 yılında Mardin'e ilk geldiğimde ve sonraki her gelişlerinde, senin her İstanbul'a hani benim için hep özel bir, güzel bir yerin oldu. Hani şimdi böyle senin çalışmalarını konuşmak benim için ayrı bir önemde zaten. Hani bizi de tanıştıran Mardin zaten çok da önemli bir yer. Ee, o yüzden sana teşekkür ederiz. Mardin ben teşekkür ediyorum. Yani Kılınır. bu konuda e, şunu söylemek istiyorum, ben hmm. öncelikle... Başta proje danışmanım Hüseyin Kuzlu olmak hı hı. üzere e, ekibime hı hı. E, Süryani cemaatine hı hı. ve Sayın Saliba Özmeni e, ve bizim e, belgeselimize maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Hı hı. E, ekibim adına teşekkür ediyorum. Ve işte e, en çok da Bahye amcaya teşekkür ediyorum. Bay evet. yani, Bahye bu konuda 76 yıl annesinin beklemesi hı hı. ve yıllar sonra bizim bu hikayeyi öğrenip Beyaz Perde'ye aktarmamız Bay tabii ki ro rolü çok büyük evet. ve en büyük teşekkürü kendisine edip hı hı. ellerinden öpüyorum. Evet. evet mutlaka ben size de çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için. Ne demek efendim? Her zaman. <gülüyor> ben üstte başımızın üstünde yerim Teşekkür var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Değilir. Orhanca izleyicileri. Ee... گبه بو جوکنم بیست بناوت نام چیست بو تامی می میخانه ای چوه دیو دسو و آزاد بوله پیچو Talata ufak bir Parışanadlimen, sauda o zatım, eseru her saat her saat evdarde Sanat hayat sona erdi. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.